Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain emma ba'd Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerini bu gazveler hakkında inen sureler ışığında işleyeceğiz dedik. Bu üçüncü dersimiz mi? Bu üçüncü dersimiz. İki hafta ders yapamadık. Bu üçüncü dersimiz. Çok kısa bir özet geçecek olursak. Biz şunu ispat etmeye çalışıyoruz Şunu ortaya koymaya çalışıyoruz Şunu anlatmaya çalışıyoruz Kur'an-ı Kerim sözdür Siyer ise sözün söylenme sebebidir Kur'an-ı Kerim Ayetler Belli bir zaman tarihi içinde Belli bir zaman diliminde Belli olaylar üzerine nazil olmuştur Sözün söylenme sebeplerini iyi anlarsak Sözü de iyi anlarız Sözü iyi anlayabilmek için Sözün söylenme sebebi Söz hangi olay üzerine indi Hangi mesele üzerine o söz söylendi Bunu bilmemiz gerekir Diyor bu derslerde biz insanları Siyer ilmine teşvik etmek amacıyla Siyer ile tefsiri Bir arada sunmaya çalışacağız inşallah Dedik iki hafta önce Veya iki ders önce dersimize başlarken Bunun için Mekki surelerde seçebilirdik Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kılarken Namaz kılarken Ebu Cehil onu menetmiştir. Bunun üzerine Alak suresinin 5. ayetten sonraki o kısım inmiştir. Eraytellezî yenha 'abden Bakın. Bir olay vardır. Olayın üzerine inen bir ayet vardır. Biz bu başta söylediğimizi, sözü anlamanın, sözü anlayabilmemiz için sözün sebebini bilmemiz lazım. Meselesini burada da işleyebilirdik ama bu sadece ferdi küçük bir olaydır. Küçük bir olay derken yani bir 5 dakikada 3 dakikada gerçekleşmiş olaydır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde işleyebilirdik. O dönemde inen ayetler ve sebebin üzürleri beraber de işleyebilirdik. Ancak biz özellikle 4 büyük gazveyi seçtik bu meseleyi ortaya koymak için. 4 büyük gazveyi seçtik çünkü bunlar oldukça büyük hadiselerdir. Başlangıcı ve bitişi itibariyle günlerce, aylarca süren hadiselerdir. Ve bunların üzerine onlarca ayet inmiştir. Meseleyi tam anlamıyla inceleyebilelim diye biz dört tane gazveyi seçtik ve Bedir Savaşı'na baş... girdik. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra da daha doğrusu şöyle bir cümle okuralım. Tırnak içerisinde olsun gerek Mekkeli müşrikler gerekse Medine'li Müslümanlar birbirlerine karşı durmamışlardır hicretten sonra da. Yani hicret edildikten sonra Mekkeli müşrikler tamam biz bunlardan kurtulduk koydu gittiler biz bunları kendi hallerine bırakalım dememişlerdir. Özellikle Ebu Sıfyan'ın münafıklara Yahudilere veya Ensar'a yazdığı mektuplar vardır. Hakize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biz oradan kurtulduk tamam bunlarla işimiz bitti artık bir savaşın bir düşmanlığın anlamı yok dememiş. Devamlı onların ticaret yolunu tehdit eder halde seriyeler göndermiştir. Bedir savaşından önce Kureyş'in ticaret, ticaret yolu çok önemlidir. Mekke ile Şam arasındaki ticaret yolu Medine etrafından geçmek zorundadır. Mekkelilerin tek gelir kaynağı ticaretleridir. Hatta bu öyle bir rahmettir ki Kureyş suresinde Allah subhanehu ve teala onlara güvenli, emin ticaret, ticaret imkanı sağlamayı onlara bir rahmet olarak sunmuştur. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmekle beraber Mekkelilerin ticaret yollarını devamlı tehdit etmiştir. Hicretin ikinci yılında Ramazan ayında bir haber gelmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir haber geliyor ki Resulullah devamlı gözcüler, devamlı istihbarat elemanları vasıtasıyla Kureyş'in ticaret kervanı hakkında bilgiler almaktadır. Oldukça yüklü bir Ticari kervan ki Ebu Sufyan başındadır. Etrafında 40 tane koruma vardır. Ama çok yüklü bir kervandır. Şam'dan çıkmış Mekke'ye doğru gitmekte Medine'nin etrafından Medine'ye yakın bölgelerden geçmek zorundadır. İmkanı olanlar haritayı incelesin arkadaşlar. İmkanı olanlar internetten de bakabilirler özellikle Muhammed Hamidullah'ın yazmış olduğu İslam tarihi üzerine yazmış olduğu eserlerde yine İhsan Süreyya Sırman'ın Müslümanların tarihi isimli eserinde bu haritalar mevcuttur. Bu haritaları incelerseniz meselenin arka planını daha iyi anlarsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmıştır yola çıkılmasının sebebi ticaret kervanını basmaktır. Bazıları burada yok, bu Resulullah'ın amacı bu değildi, savaşmaktı diyor. Bazıları hayır savaşmak değildi, savaş ansızın karşıya gelen, karşılığına gelen bir durumdu diyor ki benim de tercih ettiğim bu görüş ikinci görüş, benim de tercih ettiğim görüş bu ikinci görüş, ee, <gülüyor> savaş aniden ansızın kapılarına gelmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hazırlık yapmadan e, apar topar deyim yerindeyse 300 kişi işte çok azlıklı e, birliklerle e, at olmaksızın, deve olmaksızın yola çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi bu sefere mecbur kılmamıştır. Çünkü savaş için çıkılan bir sefer değildir. Yolda giderken bunları anlattık. Bazı hadiseler cereyan etmiştir. Geçen dersimizde bunları anlattık. Tabi bu arada Ebu Sufyan o da çok zeki bir komutandır ilerleyen derslerimizde özellikle başka bir bölümde bunun üzerinde Ebu Sufyan'ın deha, askeri dehalığı üzerinde yine bahsedeceğim inşallah hemen haberi alır almaz Mekkelilere bir mektup yazarak kervanınız tehlikede hemen hazırlanın diye haber göndermiştir biz Mekke müşriklerin çıkışını biraz sonra anlatacağız Medine'deki Müslümanların çıkışı hareketiyle devam edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken bir taraftan da ne yapmaktadır? E, i̇stihbarat bilgisi toplamaktadır. Yaşlı bir adamla karşılaşır. Buralarda olan olaylar ve hadiseler hakkında ne biliyorsun der. Adam da der ki siz kimsiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki <gülüyor> e, sen bize sorduklarımıza cevap ver, biz de senin sorduklarına cevap verelim. Adam der ki o zaman bilgi alışverişinde bulunacağız. Der ki benim duyduğuma göre Medine'den Muhammed... Peygamber oğlunu söylüyor Muhammed şu kadar kişiyle yola çıkmış. Eğer benim duyduğum doğruysa o şu an şuralardadır şu mevkidedir der. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı o mevkidedir. Yine der ki adam benim duyduğuma göre Mekkeliler kervanlarının basılacağı haberini almış güçlü bir orduyla yola çıkmışlar. Eğer benim duyduğum doğruysa onlar da şu mevkide şurada olabilirler der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece düşmanlarının haber aldığını, savaş için kendilerine geldiğini, kervanın kaçtığını öğrenmiş olur. Yine <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihbari bilgi toplaması için Hazreti Ali'yi Zübeyir bin Avvam'ı bir de sad bin Ebi Vakkas'ı gönderir. İki tane sucu yakalarlar. Resulullah o arada namaz kılıyordur. Bunu anlatacağım inşallah. Derler ki bize Kureyş'ten haber ver. Siz kimsiniz? Adamlar da der ki biz Kureyş'in sucularıyız. Çok kalabalık bir şekilde geldik. Biz su taşıyoruz Kureyşlere. Sahabeler adamı döverler. Çabuk doğru söyle. Adamlar bu sefer yalan söyler. Bize bu Suyan adamlar derler. Kervan şurada derler. A tamam mı? Adamı serbest bırakırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. Subhanallah adam doğru söyledi dövüyorsunuz. Yalan söyledi bırakıyorsunuz. Adam doğru söylüyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kervanın elden kaçtığını, kervanın kaçırıldığını, Mekkelilerin ise kendilerine doğru geldiğini öğrenir. Bu arada geçen hafta anlattık. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri, mallarını, Müslümanların mallarını, Mekke'de bıraktıkları mallarını elde etmek ve Kureyş'e darbe vurmak için çıkmıştı hazırlıklı savaşa hazırlıklı değil, değillerdi karşılarında en fazla 30-40 kişilik bir koruma vardı ve çok kolay bir şekilde kervan ele geçirilecekti plan buydu ama plan tutmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağız diye sahabesine bakar Hazreti Ebubekir Bekir konuşma yapar Hazreti Ömer konuşma yapar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü Ensar'ın konuşma yapmasındadır çünkü Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Akabe beyatında söz vermiştir ki Medine'de biz seni koruyacağız. Ama Medine dışında korumaya söz vermemiştir. İşte Saad bin Muaz bazı kaynaklarda Saad Bin Ubade geçiyor bu yanlıştır. E, doğrusu Saad bin Muaz'dır. Ya Resulallah seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki sen bize şu denize girmemizi emredersen biz sana boyun eğeriz der. Sen bize şu denize girmemizi istersen biz sana itaat ederiz. Ma tekallefe min havahidun bizden bir kimse bile bu sözden muhalefet etmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü rahatlar, gönlü sekinet içerisinde olur ve <gülüyor> yola devam ederler. Bu yakalanan sucular vardı ya, sahabelerin, üç sahabenin yakaladığı sucu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayıları kaç kişidir der. Onlar da der ki biz sayılarını bilmiyoruz. Peki derler günde kaç deve kesiyorlar? Onlar der ki 9 10 deve kesiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar 900 veya 1000 kişidir der. Hazihi Mekke'te. İşte bu Mekke'dir. Kat el kat ileikum eflazike biha Mekke Ciğer paralarını sizin önünüze atmıştır der ve gerçekten de böyle alacaktır. Mekke'nin liderleri, Mekke'nin uluları 13 sene boyunca Müslümanlara zulmeden, 13 sene boyunca Müslümanlara işkence eden, 13 sene boyunca Müslümanlara yapmadıklarını bırakmayan o liderler o ulular, o güya yüceler Bedir'de her biri cehennem ateşini boylayacaktır. İleride anlatacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa devam eder ve bir yerde konaklar. Burası Bedir suyuna yakın bir yerdir. Habab veya Hubab ismi iki şekilde de geçiyor kaynaklarda. İbni Münzir ayağa kalkarak der ki ''Ya Rasulullah, burada konaklamamızı sana Allah mı vahyetti yoksa bu senin kendi iştahadın mıdır?'' der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu benim kendi işlerim yani savaş gereği burada konaklamayı düşündüm der. Ya Resulullah burası uygun değildir. Uygun olan kuyuların ön tarafıdır der. En büyük kuyu biz alalım. Oraya bir havuz oluşturalım. Orada suları oraya biriktirelim. Diğer kuyuları da kapatalım. Biz hem kendimiz hem de hayvanlarımız sulardan faydalanabilir. Ama Mekkeliler bundan faydalanamaz derler. Ve istişare sonucunda... Ee, bu sahabenin İbn-i söylediği yapılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konaklama yeri olarak kuyuların ön tarafını seçer arkadaşlar daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd ibn Muaz gelir ya Rasulullah sayımız az onlar oldukça kalabalık bin kişiden bahsediliyor bizim binecek devemiz yok adamlar yemek için günde 9-10 tane deve kesiyorlar sana şu uzakta yukarıda bir gölgelik yapalım seni koruyalım sen de oradan savaşın seyrini izle. Eğer biz yenilecek olursak yenilecek olursak seni bekleyen Mekke'de, Medine'de çok kişi var daha. Vallahi onlar bizim kardeşlerimizdir. Vallahi onlar savaşacağımızı bilselerdi senin yanında burada olurlardı. Vallahi onlar Vallahi biz onlardan daha çok sevmiyoruz seni ya da onlar bizden daha az çok sevmiyor. Orada bekleyenler var. İhtiyaç hasıl olan sensin. Biz olursak sorun değilse Medine'ye gidersin. Yok biz galip gelirsek zaten istediğimizde budur der. Böyle bir konuşma yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir karargah kurulur. Yanında Ebubekir Bekir anh vardır. Önümüzdeki haftalarda size hutbede Ebu Bekir anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir vardır. Koruma olarak da Sa'd ibn Muaz ve etrafındaki birkaç tane veya üç beş tane gençler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in korumasıdır. Kardeşler artık savaş için hazırlık yapılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safları tek tek kontrol etmektedir. Farklı farklı savaş taktikleri vardır. Bunların üzerinde durmayacağım ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşları, diplomatik ilişkileri şeklinde veya savaş taktikleri şeklinde Kitaplara bakarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bir askeri dahidir. Rahman'ın Komutan Muhammed diye bir kitap var onu okumanızı tavsiye ederim. Yine hem siyer ilmi bilen hem de askeri teşhisatı, askeri savaşma taktiklerini bilen bazı yazarların bu konuda yazdıkları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin karşısında ne zaman çıkacak olsa hep farklı taktikle çıkmıştır. O dönemde yapılan savaşlar genelde vurkat yani geliyorsun oraya o o o gruba dalıyorsun vuruyorsun geri çekiliyorsun geliyorsun oraya dalıyorsun vuruyorsun geri çekiliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir taktikle hareket etmemiş. Saf halinde tıpkı Saf suresinde hani diyor ya innal lahi yuhibbullezine yuqatiluna fi safan. Allah saf halinde savaşanları sever. Allah saf halinde savaşanları sever. Ayet-i gerir, Kerime'since saf halinde ordusunu dizmiştir. Hatta burada şöyle bir olay gerçekleşiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saf olarak ordusunu e, sıraladığı zaman sahabelerden bir tanesi biraz öne ilerliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde elinde bir ok vardır ucunda demir yoktur onun karnını dürtüyor yani geriye çek safı bozma diye ya Resulullah diyor benim diyor karnımı incittin karnımı acıttın diyor ben kısas istiyorum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde tamam diyor ve karnını açıyor sahabe gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karnını öpüyor ve diyor ki son dokunduğum ten senin tenin olmasını istedim diyor. Son dokunduğum ten senin tenin olmasını istedim diyor. Kardeşler o gün Medine'de daha doğrusu Bedir'de farklı bir hadise daha gerçekleşiyor. O hadise düşünüyor ki Allah subhanahu ve teala müminlerin gece uyumasını diliyor. Onlara bir uyku çöküyor. Hepsi uyuyakalıyor. Sadece Resulullah Hazreti Ali'den gelen rivayette sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktadır. Bir ağacın altında sabaha kadar namaz kılmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu uykunun fazileti, bu uykunun Hikmete hakkında bu konu ile ilgili ayeti tefsir ederken bahsedeceğim. Zaten Enfal suresinde o gün diyor size Allah'tan gelen bir uyku basmıştı. Daha sonra Allah subhane size üzerinizden yağmur yağdırdı. Bununla sizi temizlemek istedi. Sizin üzerinizdeki şeytanın pisliklerini almak istedi kalplerinizi bağlamak, kalplerinizi sebat ettirmek istedi ve ayaklarınızı sabit kılmak istedi diyor Allah Teala. Bu uyku meselesini, yağmurun inme meselesini şimdilik olay olarak anlatıyorum ama bunun hikmetini, buradaki faydaları Allah'ın izniyle tefsir derslerine geçtiğimiz zaman daha doğrusu Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerin tefsirine geçtiğimiz zaman arkadaşlar anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkıp Mekke'ye gelişi, Bedir'e gelişi böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar Medine ile Medine ile Bedir'in arası 152 kilometredir. Böyle yakın bir mesafe değildir yani. Toplam 152 kilometredir. O yolculuk 152 kilometrelik bir yolculuktur. Hani... Bir önceki derste anlattık ya yürüyorlardı bir kısmı yani 3 kişi bir ata biniyordu. Nöbetleşe gidiyorlardı. 152 kilometre 3 gün yürümüşlerdir. 3 gün yürümüşlerdir. Böyle zor bir yolculuktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'e gelişini bitirdik. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada Mekkeli müşrikler. Ebu Sufyan haberi alır almaz hemen Mekke'ye Damdam İbni Amr'ı göndermiştir. Damdam İbn Amr o gün adet olarak Mekke'ye çıplak olarak çıplak olarak gelmiş, devesinin burnunu kesmiş, üstünü başını yırtmış, bağırarak gelmiş. Ey insanlar yetişin. Ee, Muhammed sizin kervanınıza el koyacak denmiş. Onlar da aynı şekilde arkadaşlar kervanlarını kurtarmak için yola çıkmışlardır. Mekke'de kalan hemen hemen hiçbir lider kalmamıştır. Bir tanesi kalan kimdir var mı bilen? Bedire katılmayan Mekke lideri kim? He? Ebu Leheb'dir. Kendisi 4000 bin altın veya 4000 bin dinar bilemiyorum. Alacaklı olduğu bir kişiyi kendi yerine göndermiştir. Sadece kalan Mekke'de Ebu Leheb olmuştur. Aşağı yukarı bütün kabileler savaşa katılmışlardır. Sayıları bin veya bin yüz kadardır. Oldukça kalabalıktır. Yaklaşık 100 at veya ve 700 tane deveye sahiptirler. Büyük bir... Şaşa içinde büyük bir gururla, büyük bir kibirle çıkmışlardır. Allah Subhanehu ve Teala En'am suresinde Mekkelilerin yola çıkışından da bahseder. İşte tam da anlatmak istediğim husus bu arkadaşlar. Bundan 14 asır önce bir savaş olacak. Mekkeli müşküler yola çıkıyor. Allah Subhanehu ve Teala kitabında bundan bahsediyor. Siz Bedir savaşını güzel bir şekilde incelemeden... Bedir'in sebeplerini ve sonuçlarını güzel bir şekilde öğrenmeden bunların bu çıkışları ile ilgili gelen ayeti hakkıyla anlamanız pek mümkün olmayacaktır kardeşlerim. Allah subhanehu ve sakın siz şunlar gibi olmayın diyor. Onlar gösteriş içerisinde çalım satarak riyakarca ve Allah'ın yolundan engellemek için yola çıktılar diyor. İşte Mekkeliler de bu şekilde yola çıkmışlar. Ee, Müslümanlara karşı devele, kervanlarını kurtarmak amacıyla yola çıkmışlardı. Savaşmak amacıyla değil. Ancak yolda bir haber gelir. <gülüyor> Ebu Siyan e, kervanın basılacağını öğrenince hemen sahil yolundan kervanı kaçırır. Ve tekrar mektup yazar geri dönebilirsiniz kervanı kurtardık şeklinde. Bu haber Mekke müşriklerinin ordusu içerisinde bir ihtilafa sebep olur. Mekkeliler içerisinde bir ihtilafa sebep olur. Bir kısmı der ki dönelim yani kervanı kurtardık. Ama bir kısmı der ki kesinlikle ne yapmayacağız? Dönmeyeceğiz. Mesela İbni Hizam vardır. Daha sonra Müslüman olmuştur ama o seferde Müslüman değildir. Otbe İbn-i gelerek der ki yapabileceğin hayatın boyunca yapabileceğin en güzel şeyi yapmak ister misin? O da nedir der? Şu savaşı der. Çünkü savaşacak olanlar baba ile oğlu savaşacak. Amca ile yeğeni savaşacak. Dayıyla yeğeni savaşacak. İki kardeş savaşacaktır. Savaş budur yani. Mekke'deki savaş bu savaştır arkadaşlar. Yabancının yabancıyla savaşı değildir. Mekke'deki Bedir'deki savaş, babanın oğluyla, evladın babasıyla, yeğenin amcasıyla, dayısıyla, abinin kardeşi, kardeşin abiyle savaşıdır. Bundan dolayı Mekkeli müşküler içerisinde akil davranan, ve durun bu savaşı yapmayalım diyenler de olmuştur. Savaşı yapmayalım diyenlerin sebeplerinin demelerinin sebeplerinden biri buyken diğeri ise Müslümanları gözetledikleri zaman diyor ki ben onların yüzünde sadece savaş görüyorum. Öyle bir kararlılık görüyorum ki onlardan her bir kişi sizden bir kişiyi öldürmeden geri dönmeyecektir. Biz onları yensek bile onlar hepsini öldürsek bile onlardan bir kişi bizden bir kişi öldüğü zaman bundan sonra hayatın ne tadı kalacak ki 300 kişi ölecek. 300 kişi ölecek. Bu şekilde çıkış yaparlar ama Ebu Cehil kesinlikle ama kesinlikle bundan vazgeçirmez türlü entrikalarla savaşın o da savaşın üzerine gider der ki Bedir'e kadar gideceğiz cariyelerimiz orada şarkılar söyleyecek. Biz içkiler içeceğiz ve Araplara Araplara yemekler dağıtacağız. Arkadaşlar <gülüyor> biraz sonra da değineceğim de her iki taraf da savaş için çıkmamasına rağmen her iki tarafın savaşı istemesinde de bazı faktörler vardır. Allah'ın izniyle biraz sonra dersler ve ibretler dediğimizde tek tek bunlardan ne yapacağız bahsedeceğiz inşallah. Artık... <gülüyor> Mekkeliler de yola çıkmışlar ve Bedir'e kadar gelmişlerdir. İki ordu birbirine oldukça yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu devamlı düzenlemekte, safları kontrol etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebeplere sıkı sıkı sarılmaktadır. Mesela bu sarı sebeplere sarılmasından bir tanesi kuyuların ön tarafında konaklamasıdır. Mesela safı öyle bir dizimiştir ki güneş arkasına almıştır. İster istemez müşrikler safı karşısında duracaklar. Yani güneşe karşı duracaklar. Görüş açıları daralacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, coğrafi konuma dikkat ederek ve buna benzer e, gizlilik yaparak mesela develerin boynundaki çanları söktürmüştür. Birçok sebebe sarılmıştır. Mesela yolda gelirken o yaşlı adamla konuştuğunda yaşlı adam Mekkeliler hakkında ve Resulullah hakkında bilgi verdikten sonra Resulullah'a sormuştur sen kimsin siz kimlerdenseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mimmain demiştir gizlilik yapmıştır. Biz su kavmindeniz adam demiştir bu kavimde neresi filan yani sudan yaratıldık manasında tevriye yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla sebeplere sarılmıştır kardeşler ancak sebepler ne değildir yeterli değildir. Çünkü ve men nesr illa min yardım ancak ve ancak Allah'ın katındandır. Ne kadar sebeplere sarılırsan sarıl yapman gereken ikinci husus Allah'ın dostluğuna sarılmak. Allah'a ibadete sarılmak, Allah'ın Allah'a duaya sarılmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır saatlerce Allah'a dua etmiş Ya Rabbi bana vaat ettiğini bana ver demiştir. Ya Rabbi bana vaat ettiğini bana göster. Ya Rabbi eğer sen bu topluluğu burada helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek hiç kimse kalmayacaktır diye saatlerce elini açmış Rabbine dua etmiştir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bununla da kalmamış iyi dinleyin burayı. Bakın bir savaşa hazırlanan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hepinize ders olsun kardeşler. Bir, sebeplere sarılmıştır. Gece sabaha kadar ibadet edip ibadete sarılmıştır. Duaya sarılmıştır. Ve ordusunu da hazırlamaktadır bir taraftan. Mesela onlara cenneti vaat ederek hazırlamaktadır. قُوْنُوا ila cennet, Cennet için kalkın hadi. O cennet ki genişliği Gök ile yer arası kadar geniştir. Eni gökle yer arası kadar geniştir diye sahabeleri ne yapmaktadır? Teşvik etmektedir. Yine Ebu Davud'da geçen bir hadiste Muhammed'in canı elinde olan Allah'a emin olsun ki bugün kim sabredip sırtını dönmeksizin Allah için savaşır da öldürülürse cennete girecektir demiştir. Yine Ebu Yolculuk esnasında veya sıkıntılar esnasında sahabesinin aç olduğunu, sahabesinin yalın ayak olduğunu, sahabesinin elbisesiz olduğunu, sahabesinin bineksiz olduğunu gördüğünde devamlı dua etmiş. Allah'ım onlar aç, onları doyur. Allah'ım onlar bineksiz, onları bineklendir. Allah'ım onlar elbisesiz, onlara elbise ver. Allah'ım onlar ayakkabısız, giyeceksiz, onlara giyecek ver diye devamlı ama devamlı. Dua etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu çabaları mesela yine Enfal suresinde siz Allah'tan yardım istiyordunuz diye 9. ayet olması lazım geçmektedir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini iyice açmış Rabbine dua ederken ridası düşmüştür. O kadar çok yalvarmıştır ki Ebu Bekir radiyallahu anh gelip ya Resulallah yeter artık Allah sana vaad ettiğini sana verecek demiştir arkadaşlar. Son bir şey daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de savaş başlamadan önce yerler göstermişlerdir. Şu müşrik, şu lider, şu ileri gelen müşrik buraya düşecektir. Şu müşrik burada ölecektir. Şu müşrik burada öldürülecektir. Şu müşrik buraya yıkılacaktır diye tek tek müşriklerin yerini göstermiştir, ölecekleri yerleri göstermiştir. Ve hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ne atmıştır. Dediği yerde ölmüştür. Kardeşler bundan önce iki hafta önceki dersi anlatırken dikkat edersen kısaca olaydan bahsettim. Olayın arkasından dersler ve ibretler çıkardım. Sonra olaya devam ettim. Sonra dersler ve ibretler dedik. Sonra olaya devam ettik. Bugün olayları tamamen anlattık. Çünkü o dersten sonra bir kardeşimiz dedi ki konu bütünlüğü kayboluyor. Yani Resulullah yola çıktı diyorsun oradan bir dersler ve ibretler çıkartıyorsun sonra Resulullah devam etti diyorsun oradan bir dersler ibretler çıkartıyorsun konu bütünlüğü kayboluyor bunun yerine böyle böyle yap dedi işte biz de bundan sonraki derslerimizde bu metotla devam edeceğiz olayın bir kısmını anlatacağız uzunca sonra oradan dersler ve ibretler çıkartacağız şimdi neyi anlattık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanı basmak için çıktı kervan kaçtı Mekkeli müşkler kervanlarını kurtarmak için çıktılar. Kervanın karşını öğrendiler. Savaşmak için Bedir'e geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de savaşmak için Bedir'e geldi. Ama daha savaş başlamadı. İnşallah önümüzdeki hafta savaşı başlatacağız. Şimdi biz buraya kadar olan bölümle ilgili dersler ve ibretler diyelim. İmani mesajlar diyelim. Biz bunlardan ne öğrenebiliriz? Arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kureyş'e yönelik bu hamlesi iki hedefi barındırıyordu. Bir taraftan onların ekonomik olarak çökmelerini, onları ekonomik olarak rahatsız etmelerini, ikinci taraf ise bu bölge bu bölgede güç sahibi benim demekti. Tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den önce de Kureyş'in kervanlarını gözetledi. Hatta bir tanesinde Resulullah demeden saldırıldı. Oradan bir kişi de öldürüldü haramaylarda. Resulullah bu olayı tasvip etmemişti. Yani birçok birçok gazı olmuştur bu iki yıllık süre içerisinde. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefi Kureyş'in o bölgedeki gücünü yok etmekti. Müşriklerin hedefi de bir şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını Medine'de güçsüz hale getirmekti. Bundan dolayı Medine'de nifak çıkarmak için Medinelilere devamlı mektuplar yazıyorlardı. Şimdi biraz önce dedim ki olayları anlatırken hatırlayın Mekkeliler de kervanlarını kurtarmak için çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kervanı yakalamak için çıktı. Kervan kaçtı. Her iki tarafta Amaçlar bitti. Bunlar amaçlarına ulaştılar. Bunlar amaçlarına ulaşamadılar. Niçin geri dönmediler? Mekkeli müşküler niçin Mekke'ye geri dönmedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar niçin Medine'ye dönmedi? Çünkü bunun her iki taraf açığında sebebi şuydu. Bölgede üstünlüğün kendilerine ait olduklarını çevreye duyurmak istiyorlardı. Şayet Mekke'liler geri dönüp gitseydi bak Muhammed'den korktular koydu gittiler olacaktı. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri dönseydi Mekkeliler orada işte bu bölgede güçlü olan biziz. Bu bölgede güç sahibi biziz. İstediğimiz gibi kervanımızı yürütürüz. İstediğimiz gibi biz burada at koştururuz diye derlerdi. Her iki tarafta bu amaçla savaşa yöneldi kardeşler. Bu bir. iki Kardeşler. Medine ile Bedir 151 kilometredir. Sefer... Ramazan ayında yapılmaktadır. Sefer zorluk seferidir. Binele, bine, binilecek binek bile yoktur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı o yolu o sıcakta, o şartlar altında yürüyerek gitmiştir. Biz buradan şöylesi bir ders çıkartıyoruz. Medine'yi kurup Medine'de güç sahibi olmak istiyorsanız, 151 kilometrelik yolu Ramazan ayında Aç susuz demeden yürüyecek kadar gayret olacaksınız. Kardeşler, bu din gayretlilerin omuzunda yükselir. Bu din canını ve malını Allah için ortaya çekinmeden koyabilecek insanların sırtında yükselir. Kardeşler, bu din samimilerin üzerinde sırtında yükselir. Rahat yatan da uyualların sırtında bu din yükselmeyecektir. Bireli yağda, bireli balda ve ben Müslüman kalayım diyenlerin sırtında. Bu din yükselmeyecektir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ama Allah bu kimselerin eliyle değil... Gerekirse aç, gerekirse susuz, gerekirse binek olmaksızın 3 gün, 5 gün, 10 gün yürüme, yürümeyi göze alabilecek derecede adamların, erkeklerin sırtında bu din yükselecek. Allah bu dinin yücelmesini, bu dinin galibiyetini, bu dinin zaferini böyle kimselerin sırtında, böyle kimselerin omuzunda yüceltecektir. Bu da bir başka husus. Kardeşler, İslami hareket, İslami hareketin gerekleri vardır. O gerekler mutlaka yapılmalıdır. Burada özellikle burada şu mescitte oturan arkadaşlara nasihat ediyorum. İslami hareketin gerekleri yapılırken bizim buna gücümüz yeter mi diye sanki bu hareket sizin babanızın malı, sanki bu hareket sizin e, şahsi hareketiniz, gücümüz yok. Ev tutarken gücünüz var mı yok mu buna bakın kardeşler. Ama Allah'ın dini size bir şey mecbur kılıyorsa en azından Abdülmuttalip kadar Allah'a tevekkül edin o işe gir. Allah'ın dini şunun alınmasını ve Allah yolunda kullanılmasını istiyorsa buna gücümüz yok diye geri durmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de Allah subhanahu ve teala Mekke'liyle müşriklerle savaşmalarını diledi. Enfal suresinin tefsirinde anlatacağım. O savaşı Allah diledi. Her iki taraf da savaşmak için çıkmamıştı. Hatta ayette diyor ki siz sözleşseydiniz orada buluşamazdınız. Ey Mekkeli müşteri gelin şu gün şurada buluşalım deseydiniz orada buluşamazdınız. Bunu Allah diledi. Eğer Allah bize bir görev yüklemişse, yapmamız gereken bir vacibiyet varsa, yapmamız gereken bir iş varsa bu Allah'ın işidir. Abdülmuttalip kadar Allah'a tevekkül edin. Hani diyor ya herkes kendi devesini korusun. Herkes kendi malını korusun. Allah kendi evinin giderlerini ihtiyacını korumasını kendisi yapacaktır diye. Ben size bunu nasihat ederim. Allah'a tevekkül edin. Ne yazık ki İslami hareket adına ne zaman Müslümanlar bir yola çıkmak istese Allah'a tevekkül unutulmuş buna bizim gücümüz yok denilmiştir. Kardeşler gücünüzü şahsi ihtiyaçlarınızda düşünün. Bunu düşünmek zorundasınız. Gücünüzün üzerinde bir yükün altına girerseniz ezilirsiniz. Gücünüzün üzerinde bir yükün altına girerseniz beliniz kırılır. Sözlerinizi tutamazsınız. Yalancı konumuna düşersiniz. Ama Allah'ın dini sizden bir şey istiyor ve siz bir adım atıyorsanız, bir adım atmanız gerekirse Allah'a tevekkül edin. Allah'ım bu senin işin. Ya Rabbi bu senin işin. Sen bunu galip kıl deyin. Allah subhane yardım edecektir. Allah subhanehu ve teala belki yardımını bir müddet geciktirecektir. Allah subhanehu ve teala'nın yardımını bir müddet geciktirmesi de saflarda Allah'a tevekkül edenlerle kendi malına, kendi mülküne, kendi gücüne tevekkül edenleri birbirinden ayırması içindir. Ama Allah subhanehu ve teala mutlaka ama mutlaka yardım edecektir. Bu da diğer bir husus. Arkadaşlar Yusuf suresinin bir ayetinde emir Allah'ındır diyordu değil mi? O gün hatırlarsanız bu konuyu size birkaç kere anlattım. Allah subhanı, Yusuf aleyhisselam bir plan kurdu, planı tutmamıştı. Yakup aleyhisselam bir plan kurdu, birden çok plan kurdu, planlar tutmadı. Yakup aleyhisselamın çocukları, Yusuf aleyhisselamın kardeşleri bazı planlar yaptı, planlar tutmadı. Ne diyordu Allah subhanı ve teala? Allah hükmünde galiptir. Allah Hükmünde galiptir. Ben bu ayetin biraz dersinin içine çıkalım inşallah. Bir kısa anlatayım size. Bu ayetin tefsirini yaptıktan sonra perşembe günü akşam bu ayetin tefsirini evde çocuklara yaptım ben. Eymen'de yaş olarak çok küçük o zaman. 2013 değil mi bizim şuradaki mescit? 2013 işte. Cuma'ya geleceğim. Geç kaldık. Çabuk hadi hızlıca inelim. İnşallah yol kapalı değildir. Trafik kapalı değildir. Şu yoldan gidersek hemen yetişiriz. Cuma yetişeceğiz. Böyle planlar yaparak hızlı hızlı gidiyoruz. Beş yolun oraya geldik. Artık iyice yaklaştık. Tamam yetişeceğiz cumaya dedik. Ee, derken arabanın benzini bitti. Yolda kaldık. Tamam. Dedi Eymen dedi Allah hükmünde galiptir sen değilsin. <gülüyor> yani orada kaldık. Yetişemedik. Arkadaşlar Mekkeliler bir plan yaptı. planlar tutmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir plan yaptı, plan tutmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme savaşa baktığımız zaman, cereyan eden her olay müşriklerin lehinedir kardeşler. Mekkeli müşrikler bir plan yapmıştır ve planları tutmuştur. Planlar neydi? Kervanlarını korumaklı değil mi? Korudular mı? Korudular. Planlar neydi? Güçlü kuvvetli bir şekilde... Müslümanları korkutmak ve onların üzerine yürümek miydi? Evet planlar tuttu güçlü ve kuvvetli bir şekilde Bedir'e geldiler şımarık bir şekilde Bedir'e geldiler ayete sabittir gösteriş yapa yapa Bedir'e geldiler ve orada Müslümanların karşısına dikildiler Müslümanlar planları Müslümanlara büyük bir darbe vurup Müslümanların işini bitirmekti Müslümanların planı ise tutmadı kervan istiyorlardı kervan kaçtı Ayetle sabi siz zayıf olanı istiyordunuz diyor. Savaşmayı istemiyordu bir kısmı ister istemez Bedir'de e, Mekkeli müşriklerle karşı karşıya kaldılar. Arkadaşlar bizler sadece zahiri sebeplere bakarak planlar yaparız. Ama asıl plan Allah'ın planıdır. Ne onların planı iş gördü ne bunların planı iş gördü. Allah subhanehu teala Mekkelilerin planını yerle savaştan önce zahiri olarak Mekkelilerin planı tuttu. Savaştan önce zahir olarak Mek Müslümanlar planları tutmadı, e, hedeflerine ulaşamadılar ama Allah'ın dilemesi oldu. Allah'ın hükmü galip geldi, savaş başladı, Mekkeliler yerle bir oldu, Mekkelilerin, Mekkeli müşriklerin, ileri gelenlerin hepsi öldürüldü. Mekkeli müşriklerden esirler alındı, o liderlerden, o ululardan, o güçlülerden esirler alındı. Sonuçta Allah hükmünde galip geldi. Kardeşler biz sadece zahir olanı biliriz. Kardeşlerim biz sadece görüneni biliriz. Ama hüküm Allah'ındır. Hükmünde galip olan O'dur. Hükmünde galip olan O'dur. Allah ne dediyse O olacaktır. Biz sadece yapmamız gerekeni yapalım, gerisini Allah'a bırakalım diyoruz. Arkadaşlar oldukça önemli bir nokta. İyi dinleyin burayı. Bakın bunların her biri sizin için çıktığınız yolda yapı taşı olacak önemli esaslar. Hatta ben size nasihat ederim bir büyüğünüz, bir abiniz olarak nasihat ederim. Özellikle bu bölümü ders yapın üzerinde tek tek tek tek durun. Bunlar birebir çıktığınız yolda size ışık gösterecek yapı taşları arkadaşlar. Hani iki hafta önce bir siyer kitabı yazılması gerekiyor ve bu siyer kitabının bizzat yaşadığımız vakada ben ne yapmam lazım? Ben Konya'da işte e, şekercilikle uğraşan maddi imkanları kısıtlı veya maddi imkanları geniş dört çocuk sahibi kirada oturan bir Müslümanım ben ne yapabilirim siyer yazacağımız siyer kitabı bu Müslümanın sorusuna cevap bulabilmeli. Demiştim ya böyle. İşte bu derslerde ben özellikle bunu gözetiyorum. Bundan dolayı olabildiğince iyi dinleyin. Hatta dediğim gibi bu konuları kendi aranızda nasihatleşir, istişare eder, ders yaparsanız iyi olur. Kardeşler, İslami hareket bazen planlar yapar ama hiç beklemediği durumlarla karşı karşıya gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem plan yaptı. Müslümanlar bir plan kurdular ama hiç beklemedikleri anda ne oldular? Ee, beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Bu hayatımızın tamamında olabilir. Olmadı mı? Geçmişte olmadı mı? Ne planlar kurduk? Hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. Gittik bir ilde İslam'ın çalışmaya başladık. Büyük çabalar sarf ederken filan bir baktık ki hiç planlamadığımız şeyler meydana geldi. Kardeşler olağanüstü durumlar, iyi dikkat edin, olağanüstü durumlar Kalpleri sebat edenlerle kalpleri sebat edemeyenlerin ayrılması için çok güzel bir ölçüdür. Mesela biraz tahayul edin. 20 kişi bir adamı dövmeye gidiyorsunuz. Adam işte evinde üç kardeş oturuyor, üç kişiler. Siz 20 kişi gidip adamı iyice döveceksiniz. Giderken duygularınızı bir yoklayın. Güç, güçlüsünüz, üstünsünüz, planı siz kurmuşsunuz. Adamların bundan haberi bile yok. Nasıl bir güven içinde gittiğinizi hissediyorsunuz değil mi? Güven içinde adamı dövmeye gidiyoruz. Şimdi planımız bu. Bir baktık ki adam bundan haberdar olmuş, gerekli hazırlığı yapmış, 150 kişi bizi bekliyor. Gittik ve bununla karşılaştık. İşte böylesi durumda sebat edebilmek çok zordur. Böylesi durumda ayakların yere sağlam basması çok zordur. Böylesi durumda kalbin kaymaması çok zordur. Böylesi durumda ya biz buraya niye geldik dememek çok zordur. Böylesi durumda sizi oraya getirene suç bulmamak çok zordur. Sen bizi buraya niye getirdin getirme demedik miydi keşke gelmeseydik biz bunu da sana söyledik demek kolaydır. Bedir'de de böyle kişiler olmuştur. Peki kardeşler böyle olağanüstü durumlarda karşılaştığımız zaman ayaklarımızın sabit kalması için ne yapmamız lazım? Olağanüstü durumlarla karşılaşmadan önce Allah'ı bolca zikrederek kalbimizi mutmain kılmamız lazım. Bunu cihat meydanında, savaş meydanında birçok mücahitten ben işitmiştim. Hocam demişti bir tane güzel bir mücahit burada akşama kadar oturuyoruz zaten namazları cem ediyoruz. İkişe rekat namaz kılıyoruz. Düşmanla karşılaşmaya gidiyoruz. Bir karakol basıp geleceğiz. Bir bakıyoruz ki üstünden helikopterler, uçaklar geliyor atmaya başlıyor. Ne olduğunu şaşırıyoruz. Allah hakkında su suizanda bulunuyoruz demişti. Allah'ı zikretmemenin doğal neticesi budur. Kardeşler bugün kalplerinizi Allah'a karşı Allah'ın zikriyle mutmain kılmazsanız olan üstü hallerde, Kalbinizin nereye gideceğini bilemezsiniz. Şu an burada oturuyoruz. Oldukça doğal bir durum var. Planımız şu, hoca gelecek, dersi anlatacak, ders bitecek. Ders bitecek, namaz kılacağız gideceğiz. Biz bunu planlarken, bizim planımız ve normal, bizim için olağan durum bu, buyken, şuradan tağutların bir an için postallarıyla içeriye girdiğini, orada bayanlar var, oraya da daldıklarını çok sert bir şekilde müdahale edip yere yatırıp işkence yapmaya, vurmaya başladıklarını, hatta oradaki bayanların da çılıklarının geldiğini düşünün, sebat etmek çok zordur. Cuma kılmayalım, cuma için toplanmayalım demedik, demedik sana, niye cuma için toplandık diye sizi buraya cuma için toplayana suç bulmamak çok zordur. Kardeşler ben sizi önce kendi nefsimi sonra sizleri Gelecek bir tehlikeye karşı uyarıyorum. Biz tağutların hakim olduğu bir diyarda yaşıyoruz. Ne zaman ne olacağı belli değil. Sadece burada oturup toplandığımız için onlarca yıl cezaevinde kalabilirsiniz. Mahkemeye çıktığınız zaman savcı iddianameyi okurken hakkında 20 yıl 15 yıl ceza talep ettiğinde onu duyup koğuşuna döndüğün zaman Allah hükmünde galiptir diyebilmek çok zordur. Bunun gibi olağanüstü durumlarla karşılaşabilirsiniz kardeşler. Bundan dolayı gece namazıyla, dua ile, zikir ile veya buna benzer ibadetlerle kalplerinizi sebat ettirin diyoruz. Kardeşler bir başka maddeye geçiyoruz. Aslında 2-3-4 diye saysam daha iyi olurdu ama kaç oldu ben de hatırlamıyorum. Bu arada saatimiz kaç oldu? 12-20. Tamam devam edelim inşallah. Bir başka maddeye geçiyoruz. Müşrikler Allah Müslümanlar Allah'a dua ederek yola çıktılar. Müslümanlar yolculuklarında Allah'a dua ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan yardım talep etti. Ya Rabbi yardım et, vaat ettiğini göster dedi. Ordunun biri böyleydi kardeşler. Diğer ordu ise çalım satarak yola çıktı. Gösteriş yaparak yola çıktı. Riyakarlı adına yola çıktı. Allah'ın dinini yok etme adına yola çıktı. Ramazan el-Buti fıkıh siride diyor ki Her ne zaman Allah için yapılan kulluk ile böbürlenme ve sıvı karşı karşıya gelse sonuç hep böyle olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın rızası için yola çıkanlarla böbürlenenler ve kibirlenenler karşı karşıya gelse sonuç hep böyle olacaktır. Ben buradan şimdi de günümüzün tağutlarını ve onların askerlerine nasihatte bulunmak istiyorum. Bugün siz güçlüsünüz. Bugün siz kuvvetlisiniz zahiren. İstediğiniz zaman gelip buradan bizi alıp götürebilirsiniz. Bizi almaya gelirken kibirli bir şekilde gelebilirsiniz. Ellerinizde silahlar, onlarca kişiyle kaç kere baskın yedik bunu biliyoruz değil mi? Alıp bizi evimizden, çocuklarımızdan, eşlerimizden bizi uzak uzaklaştırabilirsiniz. Bir hücreye koyup istediğiniz kadar bizi orada tutma gücüne zahiren şu an sahipsiniz. Ama bizler de burada Allah'a dua ediyoruz. Bizler Allah'a ibadet ediyoruz. Bizler gece kalkıp Allah'a ellerimizi açıp Ya Rabbi zalimlerin şerrinden bizi koru. Ya Rabbi zalimlerin kökünü kazı. Ya Rabbi onların mülklerini yerle bir et. Ya Rabbi onların saltanatlarını yerle bir et diye Allah'a elimizi açtık. Biz de dua ediyoruz. Aklınızı başınıza alın. Bizimle yaptığınız savaşta asla ama asla galip gelemeyeceksiniz. Aklınızı başınıza alın. Ne zaman yeryüzünde sizden çok daha güçlü, sizden çok daha kuvvetli, sizden çok daha askeri güce sahip, sizden çok daha güçlü silahlara sahip kimseler, Allah'a ibadet eden Müslümanlarla savaşmaya kalktılarsa yerle bir oldular. Gökten gelen yağmurlarla boğuldular. Yerin dibine geçtiler. Suların içinde boğuldular. Sizin de olacağınız budur. Gelin tövbe edin. Müslümanlarla savaşmayı bırakın. Belamlarınızı Müslümanların üzerine göndermeyi bırakın. Müslümanların hakkında fitne çıkarmayı bırakın. Bunu bırakın. Tövbe edin ve Müslüman olun. Ben burada özellikle, çünkü benim dersimi çok iyi dinliyorlar, sizden iyi dinliyorlar böyle tek tek yazıyorlar. Allah'ın indiriline hükmetmeyen, Allah'ın ne kadar haram kıldığı varsa onu helalleştiren, Allah'ın ne kadar emri varsa onu yasaklayan, bir hükümetin, bir sistemin savunucularına ve koruyucularına özellikle sesleniyorum. Bizimle savaşmayın. Eğer liderleriniz, eğer komiserleriniz, eğer amirleriniz sizi bizim üzerimize gönderirse gelmeyin. Biz bu savaşa girmeyiz. Bu savaşın sonu belli değil. En azından kendi adınıza, dünyanız ve ahiretiniz için bunu yapın diye burada da en azından bizi dinleyen tağutların yardımcılarına bir nasihatimiz olsun. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı düşman hakkında bilgi toplamıştır. Devamlı safları düzeltmiştir. Devamlı ee, bir gizlilik yapmıştır mesela. Sen kimsin diyene ben Muhammed'im dememiş. Ben su kavmindenim demiştir. İşte biraz önce söylediğim gibi develerin boynundan zilleri sökmüştür. İşte biraz önce söylediğim gibi Bedir kuyusunun önünde saf tutmuştur. İslami hareket sebeplere de sarılmak zorundadır. İslami hareket, yardım Allah'tan gelecek nasıl olsa biz galibiz. Tamam hadi yatalım, böyle bir hareket değildir. İslami hareket iki şeye mutlak surette sarılmalıdır. Birisi sebeplerdir, birisi ise nedir? Allah'a yönelmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine de yapışmıştır. Ve galibiyet bu iki şeye yapışanın olmuştur diyoruz. Kardeşler İslami harekette gizlilikten bahsedeceğim biraz. Bir, İslami hareketteki gizlilik davayı gizlemek değildir. İki, İslami hareketteki gizlilik davayı diyorlar ki şimdi birkaç yıl önce düğün duymuştum. Ya müşrik kafir dediğimiz zaman çok tepki çekiyoruz. İnsanlara kafir ve müşrik deyince de mahkemeye çıktığımız zaman soruyorlar ya biz diyelim ki tevhid ehli değil diyelim. Bunun adı tamam, siz ne derseniz değil. Yani siz insanlara ne derseniz değil. O bizi ilgilendirmez ama bunun adını gizli koyup bunu da İslam'a yaptılamayın. Bu İslam değildir. Bu sizin nefsinizin ortaya attığı bir dindir. Nefsinizin ortaya attığı dinin peşinden istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Ona bizim bir itirazımız yok. Bizim sizin üzerinizde, sizin de bizim üzerimizde bir gücünüz yok. Bizim esin üzerinize ne yok? Bir gücümüz yok öyle değil mi? Ama buna İslam demeyin. Buna gizlilik demeyin. Gizlilik İslami hareketin bütün aşamalarında vardır arkadaşlar Bazen başında vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de yaptığı gibi. Bazen sonunda vardır kim gibi? Ashab-ı Kehf gibi. Daveti başta apa ortaya koymuş. Gitmiş mağaraya sığınmış. Gizlilik yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de gizlilik yaptığı gibi. Medine'de Bedir'de de gizlilik yapmıştır. İşte biraz önce anlattığım olaylarda bunun birçok şahidi vardır. Ee, Kab'in Malik veya Musa el-Eşhari'den gelen bir rivayet var. Zannedersem sahih Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye gideceği zaman hangi yöne, yöne yöneleceğini kimseye söylemezdi diyor. Hatta bazen bu tarafa gider, gidecekse şöyle giderdi, şöyle dolanarak giderdi diyor. Gizlilik hareketin gizlenmesidir. Gizlilik faaliyetlerin gizlenmesidir. Ders yapacaksak gizli gizli yapabiliriz. Bir surenin tefsirini işliyorsak arkadaşlar biz Enam suresinin tefsirini işleyeceğiz. Bunu bu ortamdaki dışın kişiler dışında kimse bilmesin bunu diyebiliriz. Biz kendi aramızda para toplayıp bir fakire, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidereceksek bunu gizleyebiliriz. Gizlilik faaliyetlerde dur unutmayın. Davette, davada, davanın aslında gizlilik hiçbir şekilde mümkün değildir. Bedir'de artık savaş kesinleştiğinde Musa ibn Muaz gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gölgelik yapılmasını arkada durmasını istemiştir. Buradan anlıyoruz ki cemaat lidere veya nadirattan bulunan kimselere önem vermek zorundadır. Eğer bir savaşta mesela yakın zamanda Müslümanların yapmış olduğu savaşlarda alimlerin o savaşlara katılması yasaktı. Mesela yakın zamanda Müslümanların yaptığı cihatta kâfirlere yaptığı cihatta bir alime ulaşmak isteseniz mümkün değildi. Çünkü alimler nadirattan yani bir sürü savaşçı bir sürü mücahit bulabilirsin de birçok alim bulamaz. Bir alimin ölmesi Müslümanların saflarında birçok kimsenin ölmesi demek. Yani büyük bir kayıptır. Niderin ölmesi büyük bir kayıptır. Emirin ölmesi büyük bir kayıptır. Bundan dolayı cemaat her durumda lidere aşırı özen göstermek zorundadır. Bunu e, Allah yolunda cihat ile ilgili kitaplar okuyanlar bilir diyelim. Tamam, mı? Hı hı. bu kitapları okuyanlar bilir diyelim. Başka bir şey söylemeyelim. Lidere, alimlere ilim ehliyen yani nadirattan bulunana önem vermek gerekir. Çünkü onların kayıpları e, yeri dolmaz. Bugün bir cemaat düşünün içerisinde üç tane alim var, 200 tane de avam var. Bir alim öldüğü zaman ve de bir alim kaybedildiği zaman, bir alim yok olduğu zaman, onun yerini doldurmak 20 yıldır. Ama avamdan birisinin yerini doldurmak belki 20 dakikadır. Bundan dolayı Said bin Muaz, sen geride de dur, seni bekleyen çok kişi var diyor. Dönmezsen bir şey olmaz ama sen ölürsen çok şey olur Çünkü seni bekleyenler var. Beni bekleyen annem babam çoluğum çocuğum ne olacak ki diyor. Buradan da bu sonucu çıkartıyoruz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı safları düzeltiyordu. Müslümanlar saflarını çok sık tutmalar kardeşler. Saflar çok düzgün olmalı. Ve bu saflar maddi ve manevi açından düzgün olmalı. Müslümanlar niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan önce saflarınızı düzeltin diye emretmektedir. Sadece namazda, safta göğsünün biraz öne gitmesi şeytanın araya fitne sokması için geçerli bir sebeptir. Arkadaşlar Müslümanlar istediklere kadar iman etsinler Allah'ın sevgisine ulaşamazlar. Müslümanlar istedikleri kadar cihad etsinler, Allah'ın sevgisine ulaşamazlar. Müslümanlar istedikleri kadar saf saf olsunlar, Allah'ın sevgisine ulaşamazlar. Allah'ın sevgisine ulaşmak kalplerin birbirine bağlanmasıyla mümkündür. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يل۪ي kأنهم بنيان مرصوص Allahu Subhanahu wa birbirine sımsıkı yapışmış tam bir saf halinde olan müminleri böyle savaşan müminleri sever İnna Allaha yuhibbu'llezine yuqatilun yuqatilun yetme Allah yolunda cihad etmen, Allah'ın sevgisine ulaşman için yetmiyor. Allah yolunda ilim tahsil etmen, Allah'ın sevgisine ulaşman için yetmiyor. Allah yolunda mücadele etmen, davet etmen, davette bulunman, Allah'ın sevgisine ulaşman için yetmiyor. Yapman gereken Müslümanlarla bir olup gerek zahiri yani maddi savaşlarda, sıcak savaşlarda gerekse davet cihadında Müslümanların bir bütün olması Kalplerinin birbirine bağlanması, sevgide ve merhamette bir vücudun azaları gibi olup Allah'ın yolunda böyle çalışmalar gerekmektedir. Böyle çalışmayan topluluklar Allah'ın sevdiği topluluklar değildir. Bu gayelerle, bu amaçlarla, bu hedeflerle bir araya gelemeyen topluluklar Allah'ın sevdiği topluluklar değildir. İsterse bu topluluklar yeryüzünde cihadın, kılıçla cihadın en büyüğünü yapsınlar. İsterse bu topluluklar yeryüzünde davet cihadının en büyüğünü yapsınlar bu topluluklar cemaat demiyorum dikkat edin bu topluluklar Allah'ın kendilerini sevdiği bir topluluk değildir İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgisine nail olabilmek için Bedir'de safları devam düzeltmiş hatta bir sahabenin hafif vücudu öne çıktığı zaman onu okla dürtmüştür safı bozma hafif öne çıktı Ortada savaş yok Kafirler saldırmıyor. Normal saf tutuyor. Resulullah saftan biraz önce bir adım ileriye gideni yapmıştır? Safa tekrar sokmuştur. Buradaki amaç Allah'ın sevgisine nail olabilmektir. Buradaki amaç Allah'ın yardımına nail olabilmektir. Allah seni sevmezse Allah sana yardım etmez. Allah seni sevmezse Allah seni desteklemez. Allah seni sevmezse Allah sana rahmet etmez. Allah'ın sevgisine ulaşabilmek ise onun sevdiği şekilde hareket etmenle mümkündür. Allah subhanu ve teala seni imanından dolayı değil seni cihadından dolayı değil aslen seni saf olmak, kardeş olmak kalplerin birbirine bağlı bir şekilde Allah yolunda savaşmakla seni sevecektir arkadaşlar. Burada Sevad İbni Gaziyye'dir bu e, az öne çıkan kişinin ismi. Ya Resulullah ben senden kısa alacağım demiştir. Resulullah da hemen açmıştır. Ben haklıyım davası bitmemiştir. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendisini savunmamıştır. Ona cinlenmiş mecnun dediler hiçbir günden bir güne ben mecnun değilim demedi ona sahir sihirbaz dediler hayır ben sihirbazım demedi. Ona yalancı dediler ben yalan söylemiyorum demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi uğruna bir günden bir güne savunmada bulunmamıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savunması gereken bir tevhid vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savunması gereken bir dava vardır bir la ilahe illallah vardır. Kendi nefsini savunarak zaman kaybetmek, vakit kaybetmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı değildir. Bizlerin de ahlak olmamalıdır. Birileri suçluyorsa suçlasınlar. Allah subhanahu teala tertemiz. İçinizde hanginiz Meryem kadar iffet sahibi? İçinizdeki hanginiz Yusuf kadar tertemiz? Ne Yusuf aleyhisselam ne Meryem aleyhisselam ikisi de büyük bir iftira ile iftiraya uğramalarına rağmen kendilerini savunmamıştır. Allah subhanahu ve teala hatta Meryem aleyhisselama فَاِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشْرَ حَدًا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا hamil olarak kavminin karşısına çıktığı zaman ya Meryem sen çok kötü bir şeyle geldin karşımıza sen ne yaptın dedikleri zaman ya ben zina yapmadım mesele sizin bildiğiniz gibi değil Vallahi billahi öyle değil demese insanları gördüğün zaman seni suçlarlarsa sus ben bugün konuşmayacağım de bu yeterlidir Allah bunu şey yapmıştır Yusuf Aleyhisselam Yıllarca zindanda kalmış ama kendisinin savunma gayretine girmemiştir. Ta ki zindandan çıkmak istediğinde o kadınları çağırın onlar konuşsun mesele nasıl ortaya çıksın demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dürttüğü zaman ya Resulullah ben senden kısa isterim dediğinde o sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sana vurmadım ki benim niyetim bu değildi. Okla sadece dürttüm bu acıtmaz ki kardeşim ne şey yapıyorsun dememiştir. Komutan olmasına rağmen kendisinden kısa salmasına izin vermiş ve karnını açmıştır. O sahabide Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karnını öpmüştür. Çünkü onların nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların annelerinden babalarından daha sevgilidir. Çünkü onların nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefislerinden bile daha sevgilidir. Uhud savaşında bunu özellikle anlatacağım arkadaşlar. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tenini öpmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teniyle veya saçıyla veya sakalıyla teberrük yapmak nedir? Caizdir. Bereketlenmek ve bereket ummak nedir? Bu da caizdir. Buradan bu sonuç daha çıkıyor. Evet. Arkadaşlar yolda giderken atladığım bir hadise oldu. Şimdi ibretler çıkartırken bir nokta geldi. Bir adam geliyor yolda giderken. Bir adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu adam oldukça güçlü bir adamdır. Savaşta oldukça hünerli bir adamdır. İbni Sa'd bu adamın Hubeyb ibn Yesaf olduğunu söylüyor. Ben de size katılayım, ganimetten pay alayım diyor ama adam mümin değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama soruyor. ''Sen Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun?'' ''Hayır.'' diyor. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.'' ''Fercih.'' ''Felen estahine bir müşrikin.'' ''Biz bir müşrikten asla yardım almayız.'' diyor. Benim bununla ilgili bir makalem var. Müşriklerden ne zaman yardım alınır? Mesela şimdi biz müşriklerden infak toplayabilir miyiz? Çarşıda pazarda elimize geçirdiğimiz bir makbuzla infak kesebilir miyiz? Müşriklerin getirdiği infak, zekat, sadaka biz bunları alabilir miyiz? benim bununla ilgili bir makalem var internette vardır uzun bir makale müşriklerden ne zaman yardım alınır müşriklerden ne zaman yardım alınmaz bunu okuyun ben sadece şu cevabı vereyim şu an için biz hiçbir müşriğin hiçbir yardımına ihtiyacımız yoktur evet arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken Bedir'de konaklamış Bedir'de konaklamıştır Sahabi radıyallahu An gelip ya Resulallah bu Allah'ın emri mi Allah'ın vahiy mi yoksa senin kendi iştahın mı demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare etmiştir. İslami hareketin en önemli esası istişaredir. Bundan dolayı Allah subhanahu ve sellem fil emri onlar ile meseleler hakkında devamlı istişarede bulun diye Allah'ın Resulü'nü emretmiştir. İstişare arkadaşlar farklı farklı akılların meseleye müdahale etmesi benim göremediğim bir şeyi bir başka aklın görmesidir. Hiç kimse... Ben bir meseleyle karşılaştığım zaman o meselenin tamamına vakıfım. Önünü, arkasını, sağını, solunu, ilerisini, gerisini ben bilirim, ben görürüm bunu diyemez. Benim göremediğim bir şey bir başkası, bir başkasının göremediğini bir başkası görebilir. Bundan dolayı Allah Teala istişareyi emretmiştir, istişare yapılmalıdır. Ancak şu da bilinmelidir ki istişare emiri bağlayıcı bir hüküm değildir. İstişare sonucunda emir istediği hükmü alabilir, istediği kararı alabilir. Müslümanlar istişarenin sonucunda değil, emirin hükmüne, emirin isteğine, emirin söylediğine uymak zorunda. Bununla da kalplerin mutmain olmak zorundadır. Bunu eleştirmemeli, bu konuda konuşmamalı. Mesela savaşa çıkıldı. İstişara yapıldı arkadan saldıralım dendi. Emir de dedi ki hayır biz arkadan saldırmayız biz yiğit adamlarız önden saldırırız. Çoğunluk arkadan saldırma kararını verse bile emir bunu istiyorsa önden saldırmayı istiyorsa herkes emire itaat etmekle mükelleftir. Niçin? Çünkü Allah subhanahu emir sahiplerine itaati vacip kılmıştır. Diyelim ki önden saldırıldı cemaat büyük bir darbe aldı hiç kimse biz sana demedik mi? dememelidir. Yine Uhud Savaşı'nda veya Ahzap Savaşı'nda anlatacağım. Bu münafıklar hastalıkları arkadaşlar. Emir bir karar aldıktan sonra ya bak böyle olmamalıydı ben şöyle düşünmüştüm demek kalpte hastalık vesilesidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab şunu sor. Ya Resulullah, bu Allah'ın emri midir vahyi midir? Yoksa bu senin görüşün müdür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştahat eder mi etmez mi? Bu oldukça zor bir konudur. Bazıları bu veya buna benzer rivayetleri ele alarak bak Resulullah'ın kendi şahsi görüşü vardır. Vahiden bağımsız Resulullah'ın hareketleri vardır. Bir de vahiy ile olan hareketleri vardır. Resulullah iştihat eder demişlerdir. Kimisi size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştihat etmez demişlerdir. Bu çok teknik bir konudur. Benim bununla ilgili de bir kitapçık vardı ama internette bu var mı yok mu bilmiyorum ama bir önceki söylediğim var inşallah bakabiliriz. Arkadaşlar <gülüyor> İslami hareketin bilmesi gereken, aklından hiç çıkarmaması gereken, her daim gönlünde yazılı tutması gereken bir esas vardır. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Ve men nasru illa min Allah demiyor. İlla min indillah diyor. Allah'ın yani sebepler gökten gelecektir. Gökten sebepler gelmediği sürece, yardım sebebi gökten gelmediği sürece, gökten rahmet gelmediği sürece, gökten bereket gelmediği sürece, ne bir savaşta, ne bir cihatta, ne bir davet hareketinde Müslümanların başarı olması mümkün değildir. Gökten sebeplerin gelmesi ise neye bağlıdır? وَكَنْ حَقًا aleyna نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Biz müminlere mutlaka yardım edeceğiz. Yardım imana bağlıdır. İman ne kadar güçlüyse, iman ne kadar kuvvetliyse yardım o kadar güçlü ve kuvvetli inecektir diyoruz. Burada kalalım inşallah. Ee, bayağı bir uzadı. Aslında çok da yaklaşmıştık, bitirecektik ama bitmeyecek inşallah. Allah subhanehu ve teala <gülüyor> ee, bizleri öğrendiklerimizi rızıklandırsın, hayırlı bir şekilde rızıklandırsın.